İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Eee günaydın. Günaydın herkese. Günaydın İzel Bey merhaba. Günaydın, Günaydınlar. Günaydınlar. Evet bugün Özdeş Özbay da bizimle beraber. Teşekkür ederim. Evet konumuz belli. Ben bir 10 dakika içinde e, maalesef burayı terk etmek zorundayım. Filmi seyretmek üzere şuah filmini. Artık karikatürleri e, siz bir sıraya koyar, seçersiniz. Hemen başlayabiliriz evet. o zaman. Pek öyle. Şimdi benim benim de bir e, an için kafam karıştı çünkü bağlandığım anda. Yolladığım metni okuduğunu duydum. Evet. Doğru mu? Evet. <gülüyor> tamam. E, şimdi bu metin çok enteresan. E, bu metni aslında bir e, çizgi roman mı diyeyim? E, tam çizgi roman da değil. E, Horst Rosenthal diye Söyatlarımız benzeşiyor ama akrabalık akra yok mu? İyiyiz bilemeyeceğim. <gülüyor> evet. e, Horst Rosenthal'ın çizgi e, romanı şimdi e, günümüze ulaşan üç tane kısa çizgi romanlarından bir tanesi. Bir de birkaç rokisi var. Bir tane de davetiye çizimi var. Bunların hepsini de 1942 yılında Auschwitz'e gitmeden önce kapatıldı. Fransa'daki Gurs toplama kampında gerçekleştirmiş. Evet. Mickey O'Ka'lı Gurs, hiç... Gurs evet. kampı. Yani başka da hiçbir eser bırakmamış. O adı defteri şeklindeki ıı, çizgi romanlarından bir tanesinin adı da Miki, yani Miki Kari Durskamp'ında. Kamp Tabii ki yani. Walt Disney'in bundan hiçbir zaman haberi olmadı. <gülüyor> evet muazzam bir şey. Evet. Ben de hiç duymamıştım. Sayende e, evet. ve açık radyo dinleyicileriyle birlikte öğrenmiş oldum bunu. Dayanamayıp yani sana bunu bağlanırken dördün, okudum. Gördüğümde çok etkilendim. Ee, evet. Bu e, orijinali bu çizgi romanların ana aslında bunlar. Ee, ki kampında bunları hayata geçirmiş. Ee, Paris'teki Şua müzesinde, e, soykırım müzesinde sergileniyor. Ben de oradan aldım zaten. Ee, şimdi zamanında ben Oscar'da kazanmış olan Romerto Delingli'nin bir filmi vardı. Hatırlayacaksın. Ee, Hayat Güzeldir. Evet. evet. Filmü. Ben evet. e, bu filmi eleştirmiştim açıkçası. Bana göre benim gibi e, dünya tarihinin bu en büyük soykırımını, en büyük kıyımını mizah e, yoluyla hafife almış, e, hoş ama biraz da hüzünlü bir peri masalına çevirmişti neredeyse. Nitekim bakarsanız şimdi işte diki peryada veya başka mecralarda, artık diki serbest bakılabiliyor. Evet. E, ağlamadan, işte kan görmeden, gözleşi görmeden, hatta yer yer dinerek e, dinerek izlenebilecek bir savaş filmi olarak tanıtılıyor. Bu evet. Şimdi Horst Fözento'nun çizgi romanları Roberto Bey'in filminden çok daha büyük bir sakinlik gösteriyor. Ya bu bu çizer çizer demeyle dilim mı aslında. Bu bantları o değişikliğe içinden bizzat yaşayarak hayata geçirmiş. E, ve tabii ki bunları çizerken sadece sonun nereye varacağını bilmiyordu ama uydurunu bitirmemek için o süreçteki elindeki tek silah tek silah olan karyenlerini ve destlerini e, bir de uzak yeteneğini kullanmış. Evet. E, bu elektroda o e, işte çizimler çizimlerin bir tanesinden aldım. E, o karyenlerin bir tanesinden aldım. E, i̇nsanı böyle e, acı da olsa e, tedavi ettiriyor. Ettiriyor evet. ama kanında ağlatıyor. Gerçekten müthiş çarpıcı, keskin bir e, acı mizah var. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ha soru bu zaten. Şimdi en büyük soru, birinci soru neden? Neden? Yani bu sorunun cevabını e, maalesef bugüne kadar ben çözemedim. Bilmiyorum çözen var mı? Toplamda 11 milyondan fazla insan kusurlu görülüyor. 6 milyonu diavadi bunların, ee, sistematik bir şekilde öldürüyorlar. Neden? Neden? İçlerinde romanlar, eşcinseller, engeller var. Bu neden sorusunu herhalde sormaya da e, sormayı sürdüreceğiz. Evet. E Benim yani bu program bağlamında başka bir sorun var. Öyle büyük bir insanlık dramının, böyle içine bir insanlık suçunun biz daha yapılır mı, yapılabilir mi? Soy ilgili karikatür çizilebilir mi? Şimdi belki sahip bir suçun tarafındaysanız o o konjonktür, o zaman içinde o bile şüpheli ya. Biraz dön için büyük bir cinlirimi işleyen kişilerde uzak bir suçun olabileceğini ben düşünemiyorum yani olamaz herhalde. Yani bu, bu, bu işbirine bir arkadaşına çelme takıp düşündükten sonra ile gülmeye de benzemiyor. Evet. Yani 6 milyonluk bir sistematik olarak öldürmekten söz ediyoruz. Ve e, soruyorum hakikaten bunun karikatürü yapılabilir mi? Ve sistematik olarak öldürmenin ötesinde işkence ederek ve her evet. türlü haysiyetini kırmaktan kır, kırmaktan geçirerek öldürmekten bahsediyoruz üstelik yani. Şimdi ben bu soruya cevap vereceğim ee, maalesef oluyor oldu da hı hı. yarışması bile yapıldı hem de iki kere yapıldı yani e, her şeyin karikatürü yapılabilir ifade özgürlüğü bunu getirdik gibi e, bir motorun ardına sığınanlar e, aslında soykırım inkarcılarını ekmeklerine yağ sürdüklerini bile bile e, İran devletinin resmi karikatür ajansı Nermi'nin eee Dani Marshall'ın 2500'de yayınladığı Peygamber tarifetlerinin size ona misilleme olsun diye e, düzenlediği soykırım kalıta perspektifine katıldılar. Katılanların bazıları e, zaten dinlenmiş, bilinen evçi o antisemit takımındandılar. Onlar e, pek şaşıtmadı. Fakat bazıları İsrail kibritle sorununu <gülüyor> karıştırdıklarından. Hadi biraz da e, bilgisizliklerinden diyeceğim Empatik göstererek ama Filistin'e e, dönüp beğenişme adına Bu karikatörleri sizler evet. Bir üçüncü grup daha var Onlarda e, başka bir e, Gerekçe başka bir Bahane öncesi Ticarileştirilmesine yani Burak olsun ticarileştirilmesine Karşı çıktıkları için Bu yarışmayı desteklediklerine e, açıkladılar ki bana kalırsa da en saçma gerekçe değil. <gülüyor> evet. E, şimdi ben birkaç yıl önce bundan yani beş yıl önce galiba e, yarışmayı düzenleyen İranlı Kuruluşun başkanıyla ile Tabata Mesut Tabatabaî ile bir e, yarışma jürisinde birlikte bulundum tesadüfe. E, bana da kendisinin asla antisemi tormadığını, İsrail'den bile yazıştığı bir takım yavru arkadaşlarının bulunduğu falan anlattı. Amacının da soykırımın inkar değil fakat soykırımın mağduriyet olarak kullanılmasına ve, e, ve tabi ticareti müşterilmesine karşı olduğunu söyledi. Yani aslında bu sözler tipik e, yine bana kalırsa antizanit aykırı sözlerdir. İnkarcıların, yani evet. Ikinci, gerekçe evet. bulma işte, inkarcılar gerekçe, gerekçe yani. evet. Yani ikinci yarışmanın birincisi ki onu da aldım e, programa e, anlatmak istiyorum bu herhalde dünyanın tek e, karikatür anlatılan programıdır e, radyoda. Bizimki evet. Karikatürde <gülüyor> anlatmak istiyorum. E, bir Fransız'ın çizdiği bir karikatür bu. Tam da bu amacı oldu. E, karikatürü Zeon imzasını işte Arjun, e, karikatür imzasını kullanan ve gerçekten de antistanit olduğu çizdiği stereotiplerden bilinen. Halen bu yolu çiziyor. Pascal Fernandez adındaki Güney Amerika Korkenli bir Fransız karikatürist çizdi. Ee, birinci de oldu. Karikatürde eski tip bir yazar kasa var. Başka da hiçbir şey yok. Yazar kasa çok şık böyle eski. Süslemeleri, işlemeleri var üzerinde. Hatta altın rengi sarısı ben, bana göre son altından imal edilmiş e, olmadı bu kasa. Ee, yazar kasanın üst bölümünde süs olarak ne yapmış? Herkesinin o izi bildiği Auschwitz elim kampının hmm. giriş bölümü var ya evet. işte onun maketi yer alıyor yazar kasanın üstünde yazar kasanın anahtarı bu enteresan altıdan köşeli bir yıldız evet. üzerinde de o yıldızın üzerinde de bir Yahudi dayanışma ve yardımlaşma kurumu olan uluslararası bir kurum benim <gülüyor> bir adı yazıyor hemen yazar kasanın manivelesini e, çevirdiğimizde de Nümeratör kaç sayısını gösteriyor? 6 milyon. 6 milyon. 6 milyon evet. Yani sayı 6 milyona ulaştığımda herhalde e, yazdıkça e, çekmecede bing diye açmıyor. Ve evet, paralar Tabii. çıkıyor. Paralar elde ediyor. Evet, Söylememek gerek 2 dolar bankları ile tıkalasa dolu. E, ve bütün bu antisyonist sindeler diyeceğim sindeler. E, geçmemiş olmalı ki. Utanç Bunu verici alamam. bir karikatür gerçekten. Ben şimdi evet. e, burada evet. müsaadenle... Çekmecenin üstüme, pardon. Çekmecenin üstüne de ne yazmış? Business. bizdir. Ah. Yani soykırım ticareti. <gülüyor> soykırım ticareti. Ben şimdi soykırım evet. ticareti olmayan şoa kendisine gidiyorum. 9,5 saatlik filme. Onun için müsaadeni rica edeceğim. Claude Lanzmann'ın tanıklıklara dayanan <gülüyor> çok Vurucu filmine, dobu, ee, saat bir film. Olaylara gidiyorum. Rahatsız edici bitirdim. Çok rahatsız edici bir film. Fakat rahatsız etmek edilmek zorundayız. Evet. Bizim aynen o. Onun için de gidiyorum ben. Evet. Arkadaşlara devrediyorum bu seninle sohbet işini ve evet. hepimize kolay gelsin Diyelim Hoşça kal. <gülüyor> çok teşekkürler güzel. Hoşça kalın aşağı. Evet güzel bey biz buradayız. Ee, Evet, vardı, evet. değil mi? uzakta olduğu için. Ee, şimdi benim anlattığım konuda bir parantez açmak istiyorum. İranlıların düzenlediği bu sarı yarışmaya aslında İran dışından çok az sayıda karikatürcü katılmış. Hı hı. Ee, hatta benim tanıdığım, görüştüğüm çok sayıda İranlı karikatürcü var. Bunların hiçbiri bu yarışmaya itibar etmedi. Ben onu söylemek durumundayım. Evet. Türkiye'den de çok az sayıda katılmış katıldı ki genellikle karikatürcülerimiz yurt dışında düzenlenen karikatür yarışmalarına katılırlar. Çok iyi de eleceler alırlar. Fakat bu yarışmaya çok az karikatürcü katıldı. Katılanlar da aslında saplı birbirine karıştıranlardı. Yani İsrail'i eleştireceğim diye soykırım karikatürüsüydüler ki yanlıştı. Fransa'da ise çok büyük fırtınalar koptu. Çünkü Sonuçta kazanan da bir Fransızdı. Evet. Ee, ve devam eden nefret suçu işlediği derecesiyle dava açıldı. E bir yandan benim e, bir dönem ikinci başkanlığını yaptığım bir kuruluş vardı. Uluslararası FECO diye. Olandalıların kurmuş oldukları hı hı. Dünya Karikatücüleri Federasyonu. E, bu e, federasyon da İranlıların yarışmasını destekleyince e, Fransız karikatücüler topluca FECO'dan istifa ettiler ve Frans Cartoon diye başka bir e, oluşup kurdular kurdular evet aynı şekilde İngiltere'de de Hollanda'da da Belçika'da da çok büyük kopmalar oldu ee, yanılmıyorsam yani onlar da 2016 düzeni 2005 yılındaydı bu Peygamber e, kalibatürlerini sildiğimi olarak e, ikincisi de e, 2016 düzenlendi. bir daha da ben ki düzenlerin şekilleri Evet efendim e, fakat ben e, yine bir Başka bir karikatür anlatmak istiyorum. Buyurun. Ee, eski bir karikatür. 79 tarihli bir karikatür. Çok ilginç buldum. Aslında holokostun sıra, sıradanlaştırılmasını eleştiren bir karikatür bu. Hı hı. Bir örnek olarak göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten de soykırımın e, sıradanlaştırılmaması gerekiyor. Çevrilen kime filmler, kime belgeseller, belgeseller bazı filmlerde kurmaca çok fazla ileri gidiyor. Can bilmiyordum. İşte biraz önce, önce Benigny'den, Benigny filminden söyledikmiştim. Ee, bunları eleştiren çok ilginç bir karikatür buldum. Ee, Charlie Hebdo'nun eski bir kapağı. Jebe e, isimli e, çok ünlü bir Fransız e, çizer e, bunu çizmiş. Ve 79 yılında kapağa taşımışlar. O zamanlar Monokost bir e, dizi vardı, Televizyon dizisi. Evet. Tamamen zaman edilmiş. Ve ee, e, bu da bir moda gibi. E, giderek böyle filmlerin çevrilmesine, zaman e, edilmiş filmlerin yapılmasını falan. Yani belgesel dışında. E, bir tekim bunlar horopulsuz sulandırıyorlar. <gülüyor> e, şimdi bu karikatürü kısaca anlatayım. Kapaklı bir film setinde yine o e, ünlü outfit, film kordaları vardır. Hani çizgili mahkum ünlü kullanmaları. E, hatta de var onların. E, onların içinde e, sıralanmış göğüslerin üzerinde de altıgen yıldır. Saçları sütun numara kreşme. Film figüranları, sinema figüranları yer alıyor. Kameranın başında da bir yönetmen görüyoruz. O figüranlara bağırarak sesleniyor. Evet. Çekin karınlarınızı içiyoruz, çekin diyor. Evet. Çünkü hakikaten filanlar hepsi artık gerçek, üstü hepsi hafif e, göbekli birbiri kanlar. Yani isteseniz bile holocaustu bundan daha iyi sulandıramazsınız. Bence e, Şadi de çok iyi yakalamış kendini. Şimdi antisemit ve erçik erikatürleri bir tarafa bakacak şey olursak erikatür sanatının bir misyonu biliyoruz ki rahatsız etmektir. Evet. birazdan Ömer olanı rahatsız olacağı gibi şu filmimiz zaten dokuz üç saatlik yani e, bu acıyı unutturmamak yuvarlatılmak şartta insanları rahatsız etmek amacıyla araba vermeden gösteriliyor ya, hiç araba verilmiyor yani verese de on dakika on beş dakika araba veriliyor e, karikatür de bazen bu amaçla kullanılabiliyor İsrail e, söz etmek istiyorum Belçika'dan bir İsrail gibi karikatürci babası Auschwitz'ten sağ olarak kurtulanlardan. Kişka, Türkiye Türkçe'ye e, benim çevirisini yaptım. İkinci kuşak babama söylemediklerim adlı e, bir çizgi roman e, yazdı. Çizgi yazdı bir yandan. E, babasıyla da bu çizgi romanda hem hesaplaştı hem de e, neden benim, e, benim sorduğum nedeni de e, çizgi roman boyunca e, holokostu sorguladı. Şimdi tişkanın e, babası Harry Kişka. Yıllar boyunca soykırım konusunda ağzını açmamış. Tek kelime etmemiş. Sanki sağ olarak kurtulmuş olmanın biraz da vicdan azabını e, yaşamış. Evet. Bu hali çocuklarına dayanmış ve e, maalesef oğullarından küçüğü dayanamayıp afçı seyili e, evet, hayatını evet. sonlandırmış. Hı -hı. E, bu aslında pek çok hayatta kalanın trajik sonu. Onu da söylememiz <gülüyor> parantel içinde. Çünkü e, örneğin Mağuz çizgi romanının o da e, son kuramı anlatan bir çizgi roman. Aşk Gelman'ın annesi de Avşik'ten kurtulduktan e, 15-20 yıl sonra 60'larda galiba bu ülke beğenemeyip hayatına son verenlerden biriydi. E, İskançkan'ın babasına dönecek olursak Oğru'nun trajik ölümü üzerine e, aniden açılıyor ve konuşmaya başlıyor. Konuşuyor da konuşuyor, anlatıyor da anlatıyor. Bu kadar konuşuyor ki artık Ağış Fils'e düzenlenen turlarda bile turlarda bile e, rehberlik yapmaya başlıyor. Belirli rehberlik yapıyor. E, ve e, oğlu Mişel Kişka'da bütün bunları e, çizgi romana dökmüş. Ben bu çizgi romandan birkaç kareyi karifetir niyetine anlatmak istiyorum. İlk karede e, Kişka'nın babasını e, ve e, yüzünü yakın planda görüyoruz. Kişka da konuşuyor zaten işte. Babamı ağlarken hiç görmedim diyor. Zaten gözlerini de pek göremedim. Kalın, liyot camlarının ardında o kadar küçükler ki renklerini bile söyleyemez. Sanki 1941 ile 1945 yılları arasında bir yerlerde kayboldular. Evet. İkinci kareye geçiyoruz. Burada Kişkarım babasını karanlık siyah bir fonun önünde, o yine çizgili ekip tücamasının içinde, devamı oluyor. Düzsüz bir iyi baba. Üçüncü karede Kişka anlatımını sürdürüyor. Bedenindeki tüm gözyaşlarını toplama kamplarında akıttı herhalde. Kız kardeşlerine ağlamış olmalı. Göz yaşlarının pınarı sonsuza ve kurumuştur. Belki de bu yüzden doktoru ona göz anlasın diyeyim. Bu karede de Kişka'nın babasını Auxbiz'in sel örgü bölümünde bir gözyaşı Selin'in daha doğrusu Gül'ünün içinde görüyoruz. Evet. E, dördüncü kare, e, dördüncü kare aslında e, bu çizgi romandan değil. Onu ben aldım oraya. Dördüncü kare kaçır diyeceğim. E, Kışkanın babasını o bildiğimiz e, klasik çalışmak özgürleştirir, değil mi? Evet. Derginlikçi şeyin Auschwitz'in girişindeki demir kapının önünde yazan e, yazıları e, ve Kişka'nın babasını Ali Kişka'yı orada görüyoruz. Onun karşısında dinleyen turistler var. E, Tur'dan e, bir enstantane bu. Müşer Kişka bu kareye şöyle bir not düşmüş. 70 yaşından sonra Auschwitz'e giden gruplara eşlik etmeye başladı. Acaba onları tanıklıklarıyla ağlatmak istemesinin nedeni bu muydu? Evet. Evet. Arbeit Mahfey, Çalışmak Özgürlük'tür yazısının önünde. Ee, her yetişmeyi üzerinde e, yaşlarla dinleyen turistleri e, çektenirken geliyor. Sağdır soruyu anlatırken ee, ve şöyle diyor her ikişeyi, Ve ölüm kamplarından kurtulduktan sonra ömür boyu anılarıma mahkum oldum. Bu sefer renklendirilmiş bir kare içerisinde görüyoruz. Evet. <gülüyor> bu, bu, bu bir karikatür. Bunu e, kitapta değil şeyde kullandı. Yani soykırımı anlay için kullandı Nişel Kişka. Evet Nişel aslında Nişel'in e, karelerinde mizah mevcut. Fakat oldukça ince bir e, değil mi Can? Evet efendim. Yani e, çok deri, ince, e, biraz da insanın canını acıtan, canını yakan bir mizah. E, e, Holtz-Rosenthal'ın hani en başta söylediğimiz, acaba bu <gülüyor> olmadığını bilmiyorum. Ee, onun vizah verdiğiyse çok farklı bu içeriden bir yani cellatlarıyla kendi cellatlarıyla doğrudan doğruya dalgasını geçebiliyor yani e, bütün o e, çizgi romanda küçük e, not defterleri şeklinde peş peşe girmeyi e, takip ki Miki diye e, bir kafak yapmış e, altına da tabii e, Wall Street'in Street bundan haberi yok ama ee, diye de e, bu hafiflerin alınmamıştır diye de ilave etmeyi unutmamış evet. ee, hayatını da kendisi bozuyor zaten ağaç müste kaybetmişti daha sonra da evet efendim ee, hafıza-i yani de malumdir yani e, insan hafızasının eksikliği galiba unutkanlık unutkanlık iyi bir şey unutmak iyi bir şey ama bunu unutmamak lazım ee, bu soykırımı unutmamak lazım hatta bunun eğitimini vermek lazım yani ee, keşke diyorum okullarda ders olarak öğretirse işte Ruandalar, Bostalar diğerleri yaşanmasa olmasa olmasaydı bu soykırımdan sonra o büyük rezultten sonra ama unutuluyor unutuluyor ee, evet. unutmamak gerekiyor Unutturmamak e, gerekiyor. gerekiyor. Bazı şeyleri unutturmamamız lazım. Ve bunun için de e, ben e, çok klasik bir şey e, bitirmek istiyorum. Lütfen. Can. E, eğitim şartı. holokost eğitimi yapılması Evet efendim. Ben de ufak e, bir evet. haber vereyim. Belki sizin haberiniz vardır. Evet. E, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsveç'te yeni bir çizgi roman çıkmış. holokostla ile ilgili. İki İsveçli sanatçı bunu e, çizmişler. Şu anda da Amerika'da yani birkaç ay önce Amerika'da İngilizce'ye çevrilmiş. We will soon be home again. Yakında tekrar evde olacağız diye bir çizgi roman bu. Bunu aldığım yer avleramos.org. Türkiye'li genç Yahudilerin sitesi. Türkçe yayın yapıyor. Evet. Takip etmesini herkesin tavsiye ederim. Kendileri de şey diye bitiriyorlar. Hani acaba Türkiye'de de çevrilebilecek mi? Uyarısıyla şey yapmışlar. Çocukların gözünden Yahudi çocukların gözünden anlatan bir e, hikaye, bir çizgi roman. Valla Özdeş bakacağım. Duymamıştım, e, bilmiyordum. Hı hı. E, bakacağım. E, Türkçe'ye çevrilmesi için de e, elimden geleni yapacağım. Yani hı. daha önce da, Türkçe'ye bir e, sevgili dostuma Aycavat Akkoy'un ya şey e, yayınlandııştı. E, hatta baskıları da yapıldı onun. E, dediğim gibi bu babama söyleme, e, söyleyemediklerim İkinci kuşak o kitabı da Türkçe'ye ben çevirdim yayınlandı gözlem yayınlarından çıktı hı hı. Ee, o kitapta. Bu da ee, düğünü de e, bakacağım ilgileneceğim gerçekten. Ee, bunlar e, yerel tabii Evet sana tekrar hoş geldin diyorum. Ee, teşekkür ederim. Tamam, sana da teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür ederim. E, sadece programlarda değil Aynı zamanda iletişimde koordinasyonda sen ve Selahattin e, çünkü kolay değil eskici karikatür programı dünyada bir ilk aslında bu formatta e, karikatür anlatmakla diyorlar anlatmak, karikatür anlatmak e, ve bu e, koordinasyonu kurmak her hasta e, karikatürleri sizlere yolluyorum. E, daha sonra da programda anlatıyoruz karşılıklı. E, teşekkür ediyorum. Biz ve, teşekkür ederiz efendim. Yolunda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sizinle program yapmak her de görüşeceğiz çok keyifliydi. Konusyonda. Valide hanıma da aynı zamanda sevgilerimizi iletin. Aa bak ben de anne oradayım sana da çok sevgiler selamlar görüşmek üzere çok teşekkürler can kendinize iyi bakın efendim görüşmek üzere görüşmek üzere iyi günler diliyorum hoşçakalın İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri